Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. Merhabalar Açık Radyo'da oyun içinde oyun programı ile tekrar birlikteyiz. Bugün konuğumuz Gülce Özkütük. Gülce hoş geldin. Hoş bulduk teşekkürler. Bugün zeka oyunları, zeka bulmacaları üzerinde konuşacağız Gülce ile. Özellikle sudoku'dan bahsedeceğiz. Daha fazla üzerinde duracağımız konulardan biri. Çok kısa Gülce'den bahsedeceğim. 9 Eylül Üniversitesi işletme, mezunu, işletme bölümü mezunu ve şu anda Marmara Üniversitesi'nde sayısal yöntemler alanında yüksek lisans yapıyor. 2002 yılından beri aktif olarak zeka oyunları yarışmalarına katılıyor. Zeka dergileriyle kitap yayınları ile ilgili çalışmaları var. Aynı zamanda okullarda da akıl oyunları üzerine programlar yürütüyor. 2006 yılında Türk Sudoku takımına katıldıktan sonra Dünya Sudoku Şampiyonası'nda 2007 yılında Prag'da Dünya 8. İncil'i elde ediyor. Ee, ve bundan başka Türk Beyin Takımında da dünya şampiyonalarına katılma fırsatı buluyor Gülce bugün e, bu deneyimleri ve zeka oyunları ve özellikle sudoku ile ilgili konuşacağız öncelikle Gülce e, zeka oyunlarına bir ilgin var evet. ee, bunu belli bir alanda sınırlayabilir miyiz ve bu ilgi nasıl başladı biraz Yok yani belli bir alana sırlamak değil. Nasıl başladı? Bilim ve Teknik Dergisi'nin arka sayfasıyla başladı. Yani evet. annem babam ben küçükken hep olurlardı Bilim Teknik Dergisi'ni. Oradaki soruları çözerek başladı bir şekilde. Sonra her bulduğum gazetelerde, dergilerde ilgimi çekti bu zeka oyunları soruları her şekilde. Bilim teknik dergisi senin için mi alınıyordu yoksa Yok, aile mi? Hayır, zaten 70'lerden beri onları alırlarmış. Ben öyle karıştırırken o zeka oyunları köşesini fark etmek... <gülüyor> o zaman genetik bir eğilim de diyebiliriz belki. Evet, onlar... Yani gerçi o, o bölüme çok şey değillerdi. Benle beraber onlar da daha çok dikkat etmeye başladılar. Evet. <gülüyor> Ama onlar... Bunlar da kare bulmaca şeklinde bana o bulmaca şeyini aşılayan onlardır. Yani zeka önlerinden ayrı kare bulmaca olarak. Peki özellikle sanırım bulmacalarla ilgilisin atıyorum. Evet. Satranç, tavla, go gibi oyunlardan ziyade zeka Yok, evet. bulmacalarıyla daha ilgilisin. Bunlar da ilk mesela bu bilim teknikte ilk oynadığın oyun hangisiydi hatırlıyor musun? Oynadığım... Mesela Sudoku çok daha yeni bir oyun çünkü Tabii, bunun öncesi nasıldı. Bu sözlü mantık oyunları vardı. Yani benim hatırladığım bu rahmetçi Selçuk Alsa'nın bir köşesi vardı. Evet. Ya Orada mantığa dayalı problemler so sorardı. Mesela işte 3-4 cümlelik bir hikaye verirdi. O hikayenin sonucunda bir soru sorardı. Mesela o tarz şeyler mantık oyunları. ilk öyle başladım ben zannedersem. Daha sonra hani matematik işin içine girdikçe matematik denklemleri... ...gerektiren problemlere dönmüş olabilir... ...ama ilk mantık oyunları ile başladı yani. Hı hı. Daha sonra Sudoku ile tanışıyorsun. Evet. Tabii Sudoku bir dönem Türkiye'de çok popülerdi... Halen daha çok fazla da sudoku oynayan olduğunu tahmin ediyorum ama hı hı. biraz o heyecan dinmiş gibi gözüküyor. Evet, evet. <gülüyor> Sen o heyecan dalgasıyla birlikte mi tanıştın yoksa daha öncesinde yok, mi? Yok çok daha önce. 2001 yılıydı zannedersem bu gazetelerde ilk çıktığında. O hı hı. zaman da babam görmüş bu soruyu. O ilk çözüyordu. Ben o zamanlar çok dikkat etmiyordum yani çok önem vermiyordum. Hı hı. Bir tane soru çıktığı zaman gazetede... Onu çoğaltırdık böyle evde defterde kendimiz. Üçümüz aynı soruyu çözerdik. İşte 2001 yılına mi? falan dayanıyor o zamanlar. Yani hı -hı. tabii çok azdı. Yani günde bir soru falan belki bulabiliyorduk. Şimdi her yer. Hatta şu an sudoku soruları da hazırlıyorsunuz. Doğru mu? Evet hı -hı. yani her çeşit soruyu hazırlamaya çalışıyoruz. Yani ben kendim soru hazırlamıyorum ama yani bu işin bir parçası olarak hı. -hı. Peki sudokunun mantığını çok kısaca nasıl özetleyebilirsin? Sadece mantık. Herkes biliyor bence ama yine evet, de. Yani hiçbir bilgi, kültür, e, matematik işlem gerektirmeyen e, sadece birden dokuz rakamların satır ve sütunlara dağılması. Yani e, satır, sütun ve kutularda rakam tekrarı olmayacak şekilde bu sayıları dolduruyorsun. Sadece mantık yürütmeye dayalı. Yani hiçbir bilgi gerektirmiyor. Verilen evet. ipuçlarına bakarak. Aha. Her bulmacanın tek bir çözümü olması evet, önemli. Evet yani öyle olmalı. Yani Hı -hı. Bazen olmayabiliyor ama... O bir sorun. <gülüyor> Gazetelerdeki bazı bulmacalarda böyle evet. hatalı sorular <gülüyor> olabiliyor. Evet. Türevli... Tek... Buyur. Yani iyi bir sorunun tek çözüm olması lazım. Evet sizinkilerde bence yok ikinci bir çözüm. <gülüyor> Çalışıyoruz arada çıkabiliyor ama. <gülüyor> ee, bir de e, sudokuların zorluk dereceleri oluyor. Ee, bazı evet. dergi ve gazetelerde ayrılıyor. Yani evet. kolay, orta, zor Hı -hı. şeklinde. Ee, bunların sınıflandırılmasının bir standardı var mı? Yoksa e, bulmacayı hazırlayan kafasına göre mi belirliyor? Yani mesela biz bunu değerlendirdiğimiz zaman çözenin süresine göre değerlendiriyoruz. Ama bazı kaynaklarda hani ipucu verilme sayısına göre de değerlendirilebiliyor. Mesela işte 81 kare mi var bir soruda? 40 tanesini ipucu veriyorsanız o soru kolaydır. Evet. Ama Yarısını 20 tane veriyorsanız zaten. hani biraz zor bir sorudur muhtemelen. Biraz uğraşmanız, bir şeyler bulmanız gerekir. Hatta en zor soru çeşitlerine tam bir ipucu da değil. Sadece bazı olasılıklar verip onun evet, tek tek sınanması e, gerekiyor. Evet. diyorlar ona İngilizce'de. Sadece yani bir kareye bir sayı değil verebilecek olan sayıları koyarak yeni bir soru çeşidi yarattılar. Daha çok yoruyor insan, yani daha çok şey takip etmeniz lazım. Farklı yolları takip edip doğru olanı keşfedinceye evet. kadar deniyorsunuz. Peki bunun e, hani dinleyicilerimize de bir tüy olarak verebileceğin kolay bir çözme yöntemi, bir teorisi, Dokunum. formülasyonu kısa yoldan sonuca ulaşmak için var mı böyle bir şey? Sudoku hakkında yazılan bir sürü çözüm yöntemi var. Yani garip garip böyle XCY stratejileri ismi verilen şeyler var. Yani ben onlar hakkında çok bilgim yok. Açıkçası okumuyorum onları. Çünkü ben kendim çözerek keşfetmeyi <gülüyor> seviyorum. Yani bence bu işin en zevkli kısmı kendi insanı çözerek keşfetmesi. Yani birisi hazır şunu yap dediği zaman bir anlamı yok bence çok. Bu yöntemler belki şöyle işe yarayabilir. Biri zorla bu sudokuyu çözeceksin diyorsa <gülüyor> çözmek istemiyorsak bu yöntemlere Çözüm kitabına başvurup. Peki sence bir dönem işte 2005 yılı yaklaşık olarak diyoruz. Hı hı. Neden bu kadar popüler oldu? Bir sürü zeka bulmacası var. Neden aralarından su dokusu Bilmiyorum o, o nasıl oldu ben de anlamadım. Yani vardı 2001 yılından sen? beri vardı. Benim bildiğim 2001 hı hı. yılından beri vardı. Sonra bir anda bütün gazeteler, dergiler yani moda gibi yani böyle Sanırım bazı köşe yazarlarına falan konu oldu. Evet bazı köşe yazarları bunu hani işte her yerde çözüyorum plajda işte evde kafede çözüyorum elimden bırakamıyorum deyince tabii. Mesela plajda kare bulmaca çözemiyorum o, sudoku çözebiliyorum evet, gibi evet, sanki Evet yani. Hı. Orada şöyle bir şey de var galiba. E, sudoku hem şekil itibarıyla da güzel bir bulmaca yani gazetede Hı. gören bir, bir bir albenisi var yani evet. çözmek istiyor. E, ikincisi belki şu olabilir. E, çözenler şu bulmacalardan biraz çözeyim de işte zeka antrenmanı yapmış tabii olurum. Tabii de hem. o var tabii. Tarzında ben düşünüyorsan... zekiyim diye böyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki öyle bir katkısı var mı sence? Ya da nasıl ya bir katkısı var? Ze zekaya konu? katkısı var demek çok iddialı olur da yani hani. Aynı IQ ile mi çık çıkıyorsunuz oyundan? Ya IQ olarak bakmayayım da ben <gülüyor> şey diyeyim yani pratik düşünmeye yani daha böyle hızlı algılamaya e, yöneltiyor insanları yani çok fazla sürekli stok çözmek ancak hızlı yani. düşünme yeteneği evet hızlı düşünme, çabuk görme yani çünkü bir satıra baktığınız zaman diyelim bir tane rakam eksik o satıda satırda dolmuş tamamı o rakamı Hı. anında algılamanız lazım oraya koymanız için. yani birden dokuza saymamanız lazım burada ne eksik diye bu bir yan bana jemsenin konu mu tavladaki kapıları saymak gibi diye <gülüyor> <Evet, gülüyor> bir süre sonra insan artık onu görmeye başlıyor otomatik olarak yani evet. e, örneğin nasıl bir kunduracı bir ayakkabıya baktığı anda bizim görmediğimiz bizim yarım saat içinde ancak göreceğimiz leri belki bir 10 saniye içinde görüyorsa... Bir, e, ...herhalde evet, bir satranççı için... ...veya bir su dokucu için hı hı. de... ...aynı şekilde otomatik bir Ben de Go'dan örnek vereceğim dayanamayıp... ...iyi <gülüyor> bir oyuncu tahtaya baktığın ölü grupları... ...çok kolay keşfedebiliyor tabi... Evet. ...tahta zorlaştıkça oyuncu profesyonelleştirir... ...bunu daha iyi yapıyor... ...sana bütün zeka oyunlarının ortak bir yanı bir yanıyla da... ...bu... E, 2000 ee, İstersen burada e, oku, dinleyicilerimiz de merak ediyordur. E, acaba gerçekten zeka ile ilgisi var mı e, bu tür evet. bulmacaların? Bununla ilgili yapılmış bir iki araştırma var. Ondan e, onu araştırmıştım. Ondan bahsed bahsedeyim. E, şöyle bir kere e, ortada çok ciddi bir pazar var. Bulmaca pazarı. Evet. E, Nintendo'nun son oyunu Brain Age adındaki oyunu. 600 bin adet satmış. Hı hı. E, sadece Amerika'da. Ve yine sadece Amerika'da yıllık gelir... 100 milyon dolar bu zeka oyunları sektöründeki. Dolayısıyla zeka oyunlarını pazarlayanlar bu oyunları alın böylece zekanızı geliştirin şeklinde bir pazarlama. Evet, evet. Çok da ha. iyi de bir taktik ee, bence. Çok yakalayıcı bir şey yani pazarlama. <gülüyor> evet, <istediğim>. Fakat Nintendo <gülüyor> şöyle diyor biz böyle bir şey iddia etmiyoruz biz bir eğlence şirketiyiz. Böyle bir iddiamız yoktur diyor. Araştırmalar şu şekilde genelde bu şirketlerin düzenlediği araştırmalar ee, tabi biraz e, taraflı olduğu için küçük gruplar seçilip de yapılan araştırmalar evet, evet. işte baktığınızda şey gözüküyor 40 kişi üzerinde şu araştırmayı yaptık gibisinden ee, iki tane ciddi araştırma yapılmış bugüne kadar birincisi 11 bin e, tane erkek ve kadın 18 bağımsız araştırma yani. bağımsız araştırma o Cambridge Hı -hı. Üniversitesi tarafından yapılmış BBC'nin sponsorluğunda Hı -hı. E, 11 bin kişiye 18 ve 60 yaşları arasında değişen haftada üç gün Günde 10 dakika bulmaca çözdürmüşler. Diğerlerine ise kontrol grubuna ise hı hı. internette dolaşın demişler. <gülüyor> <ediyorum> <gülüyor> Bakın şeklinde. Ee, ardından 6 hafta sonra bunlar devam ettikten sonra ilk yaptıkları testleri yani e, araştırma başlanırken tekrar yaptırmışlar. İnternette e, surf yapan grupla bulmaca çözen grup arasında... Herhangi bir fark ortaya evet. çıkılmış. <gülüyor> yani bu aslında bizim işimize gelen bir sonuçsa dedi Zeka ve söyleriz ödüğünüzde de program yapan bir ekip olarak ama işin böyle de bir yanı <gülüyor> evet. var sana. Evet. Fakat evet. ikinci bir e, araştırma daha var. Bu da çok Hı -hı. önemli. E, bunu da... E, Bundan ümitliyim. <gülüyor> Journal of American Medical Association tarafından e, yayınlanmış. Fakat bu seferki hedef kitlesi yaşlılar. Hı -hı. E, 2800 tane sağlıklı yaşlı ortalama yaşı 73 olan ve 65 ile 90 arasındaki... Kesim üzerinde incelemeler yapılmış. Dört gruba ayrılmış. Bir grup hiçbir araştırma yok. Birisi mantık soruları çözüyor. Bir kısmı hafıza, bir kısmı ise hızlı soru çözme üzerine. Kolay ve hızlı sorular. Evet. Hı hı. Ee, yaklaşık bir saatle 75 dakika arasında 10 tane farklı böyle session şeklinde çalışma yapılıyor. Ardından şu ortaya çıkıyor. Hafıza testi yapanlar yapmayanlara göre %75 daha başarılı. ...mantık testi yapanlar yüzde daha başarılı... ...hız testi yapanlarsa yüzde 300 daha başarılı. O zaman hemen evet. hız testi çözmeye başlıyoruz ekip evet. e <gülüyor> <Evet>, ben... <gülüyor> şöyle Bu yaşlar e üzerindeki evet, 65 Evet, altmış yaşından sonra <gülüyor> evet. başlayabilirsin. Ama bu çok birçok oyunla ilgili ben bunu mesela... ...Go'da da Alzheimer hastalarına oynatılmasıyla ilgili Hı. mesela... ...tavsiye edilmesi. Sen sudoku ile ilgili daha önce yaşlılara tavsiye edildiğini özellikle... Evet. ...onların berleklerinin taze kalması, zihinsel işlerinin korunması ile ilgili... ...sanırım bu daha hemfikir olunan bir konu yani... Yetişkin normal orta yaşlım diyelim artık bir bireyin Hı -hı. zekasının gelişmesinden çok özellikle tabii canlı tutmak. Evet sen de biraz önce ona işaret etmeye çalışın aslında yani o zihinsel canlı hani IQ'unuz arttırmıyor belki ama bir daha formda evet. oluyorsunuz. E, hızla ilgili bir şey söyleyebilirim. Çok Hı -hı. doğru. Çünkü bana sorarlardı mesela nasıl sorular, nasıl çalışıyorsunuz, nasıl soru çözüyorsunuz şeklinde. Ben hiçbir zaman zor soru çözmezdim. Ya bir dakika iki dakikada bitecek sorular çözerdim sürekli ki hızımı sürekli korumak için. Yani çünkü belli bir seviyeye geldikten sonra zor soru çözmenizin bir anlamı yok. Zaten onu uğraşıp dediğimi bir şekilde ki. çözeceksiniz evet. yani. Sonuçta öğrenebileceğiniz yeni bir şey yok. Sadece sürekli zihninizi canlı tutmanız lazım. O yüzden zaten sürekli hızlı ve kolay soru çözmek gerçekten çok daha etkili. Evet burada o zaman nasıl bir sonuç? Çünkü hızlı ve kolay Sudokular çözicelerdi. Evet. <gülüyor> Yaz yani ilk araştırmada benim kafama biraz şey takıldı. Altı hafta boyunca haftada üç gün on dakika. Evet. Acaba bu hani rakip firma tarafından mı yapıldı? Çok az oynatmışlar çünkü <gülüyor> bu da çok kısıtlı bir süre. E, Fakat fark yaratması gerekiyordu bu sürede. Az da olsa e, değil mi? Evet. Ya burada genel bütün önceki programlardan da çıkan sonuç. Zeka ünlerine bu şekilde kişisel gelişim amacından çok eğlence ve keyif için yaklaşmak evet, yani daha fay doğru. Faydacı için. bir şekilde yaklaşmamak gerekiyor belki. Ee, evet. En başta iyi vakit geçirmek için çözmek gerekiyor. Böyle bir yaklaşım aynı zamanda oyuncular üzerinde bir baskı yaratıp bir mağlubiyet ya da başarısızlık durumunda evet. ciddi hayal kırıkları da oluşturur. Bu kadar sudoku doku çözük hiçbir şey <gülüyor> Sen Sende oldu mu hiç öyle bir şey? Yok ben yani... Sen rahat ben, Evet ama. genelde eğlence amaçlı yani çözdüğüm zamanlarda yani yarışmalara katılmam da hani katılmayabilirdim çünkü bir hırs yok benim içimde böyle kendimi ispatlayayım tarzında. 70 milyon arkamda. Ama arkam daha fazla falan. soru çözebilmek için katıldım bu yarışmalara sadece yani. <gülüyor> Hazır sorular veriyorlar <gülüyor> evet. <gülüyor> evet aslında iyi bir fikir dünya Sudoku şampiyonasına katılmak. Herkes katılabiliyor mu? Evet ama şöyle Türk bir şey var. Değil, takım. Evet Türk takıma seçilme aşaması var. İşte eleme soruları yayınlanıyor. Hı. Dünya Zeki Ayınları Federasyonu düzenliyor bu şampiyonları, dünya şampiyonlarını. Türkiye Temsilciliği de işte akıl oyunlarında. Akıl oyunları her sene bir eleme düzenliyor. Yarı final final süreçleri oluyor. Onun Hı. sonunda bir dört kişilik takım seçiliyor. Bu şekilde yani tabi herkese açık ama o aşamalardan geçirmesi lazım. Kalifikasyonu evet. için. O zaman Akıl Oyunları Derneği'nin web sitesine girerek bu konuda evet, bilgi akloiner. edinebilirler. Evet akloyunları.com sitesinde. Ee, bu sene Dünya Sudoku Şampiyonası konuştuğumuz gibi son kez yapıldı Hı -hı. Nisan ayında. Önümüzdeki sene Dünya Zeki Oyunları Şampiyonası ile birleşecek. Yuvaya ee, geri döndü. <gülüyor> evet ikisi aynı ülkede aynı zamanda düzenlenecek. Ama sanırım takımlar yine ayrı ayrı seçilmeye devam edecek onunla ilgili. Ayrı şu bir an, takımı Evet olacak. şu an çok emin değilim ondan da tam da belli değil herhalde. Ama yine bir ayrı bir Türk Bey'in takımı, Türk sudoku takımı olarak seçilmeye devam edecek yani. Haberlerini bizden alabilirsiniz. Evet. Buradan durmaya <gülüyor> devam edeceğiz. Şimdi ara zamanı galiba bir şarkı dinleyeceğiz. Rolling Stones'tan dinliyoruz. Mother's Little Helper. What a drag it is getting old. Kids are different today I hear every mother say Mother needs something today To calm her down And though she's not really ill There's a little yellow pill She goes running for the shelter Of her mother's little helper And it helps her on her way Gets her through her busy day are different today. I hear every mother say cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake and she buys a frozen steak and goes running for the shelter of a mother's little helper and to help her on her way get her through her busy day. daughter please. Some more of these outside the door. She took for more. What a drag it is getting old. <laughs> Men just aren't the same today. I hear every mother say they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your man, so go running the shelter of a mother's little helper and for help you through the night help to minimize your flight <laughs> Doctor please some more of these outside the door she took all what a dread just much too hard today I hear every mother say The pursuit of happiness just seems a bore And if you take more of those You will get an overdose No more running nor the shelter Of a mother's little helper They've just helped you on your way Through your busy dying day Merhabalar. Oyun içinde oyunda devam ediyoruz. Zeka oyunları ve e, özellikle sudoku üzerine konuşuyorduk Gülce Özgütlük'le birlikte. E, Gülce senin 2007'de Prakt'a aldığın bir dereceden bahsetmiştik. Dünya sudoku şampiyonası. Evet. Oradaki turnuvadan biraz bahseder misin? Bir sudoku şampiyonası nasıl olur? Nasıl ben çok olur? hayal edemiyorum açıkçası. Ya yani Genelde 20-30 arası ülkeden katılımcılar geliyor. 150 civarı bireysel yarışmacı oluyor. E, i̇ki gün bireysel yarışmalar sürüyor. E, Sudoku tabi nasıl yarışır insanlar <gülüyor> diye düşünebilirler hı hı. bölümleri oluyor yarışmanın Diyelim 10 tane bölümü var birinci bölüm 30 dakika ikinci bölüm 1 saat bu şekilde her bölümde belli bir sayıda su doku var ...kitapçıklar dağıtılıyor insanlara ve belli bir süre içerisinde o bölümü bitirmeleri bekleniyor. Erken bitirirlerse bazen bonus verilebilir artırdıkları dakika başına o şekilde bir puan. Bir sonraki turda kullanılmak üzere mi veriliyor bonus? Yok bonus, bonus? dediğim e, ekstra puan yani Hı -hı. mesela diyelim bir bölüm yarım saat siz 20 dakikada bitirdiniz... arttırdığınız 10 dakika için dakika başına 5 puan alıyorsunuz mesela erken bitirme avantajı bu şekilde yani... İnsanları bu şekilde sıralıyorlar. Peki mesela e, şimdi su sadece belli bir yerini yanlış yaptık. Buradan bütün su doku gidiyor mu yoksa? Eskiden gidiyordu. Bu sene o biraz değişti aslında. Ondan da bahsederim. Ee, Kripto yani, hocalar gibi. Normalde şey tabii şey evet be, belli bir Gidiş cevap değerlendirme bağlamıyor. sistemi var. 81 kare varsa 81'in de doğru olmasını bekliyorlar genellikle. Hı hı. Ama biz... Ee, nasıl diyeyim, ee, Antalya'da yaptığımız Dünya Zeka Aylığı Şampiyonası'nda bir değişik bir cevap isteme yöntemi kullanmıştık. İnternet yarışmalarında ...bir yöntem vardı. Mesela internetten... ...bir zeka oyunları çözüyorsanız... ...tabii ki bütün soruyu internete... ...yükleyemezsiniz ya da resmini çekip koyamazsınız. Bir, bir sorunun bir satırını... ...isterler mesela. Hmm. İşte atıyorum... ...üçüncü satırdaki rakamları girin şeklinde. Biz Antalya'da böyle bir yöntem... ...yapmıştık bir bölümünde yarışmanın. Bu seninki Amerika yarışmasında... ...bu tarz bir yöntem kullandılar... ...su doku için. Ee, Aşağıda bir cevap isteme alanı bıraktılar. İki satırı Hı -hı. buraya girin diye. O iki satırı kontrol ettiler. Ve eğer sorunun da %95'i doluysa doğru kabul ettiler cevabını. Anahtar kelimeyi buluna benzettim evet. ben Çünkü benze mesela bazen şey oluyor. Anahtar yeri buluyorsunuz Hı -hı. ama soru daha tamamlanmamış oluyor mesela. Bu daha o. üstün bir şey değil mi aslında? Yani soruyu ya çözmeden O aslında soruyu oyuncular. hazırlayanın... E ...o anahtarı doğru isteyip istemediğini gösterir... ...çünkü en son çıkacak yeri anahtar... ...istemeniz <gülüyor> gerekir normalde ama... ...işte Amerika'da böyle bir yöntem yaptılar... Bu ...bizim Türkiye'de düzenlenen... E, ...Dünya Akıl Şampiyonası'nda <gülüyor> ilk kez uygulandıydın... ...bizim evet. ekibin geliştirdiği bir teknik miydi... Evet, ...tartışıldı e, mı üzerine? Bizim bir internet yarışmaları... E, ...dizimiz vardı... Serkan Yürekli ile beraber... <gülüyor> e, ...bir sene boyunca her ay... E, ...internet yarışması düzenledik... Bu Yurtdışından gelecek katılımcıların hani Türk tipi sorulara alışması, evet. yani o sorulara aşina olması hem de pratik yapmaları çok fark seviyelerini görmeleri aslında çok çok fark etmiyor ama hani bazı ülkelerin bazı şeyleri var yani Japon tipi soru dersiniz mesela Japon tipi sudoku Mant çok daha mantığa dayalı ya da yani çok ülke olarak ay ayırmak istemem ama hani yani değişik alışılmadık şeyler olabiliyor. Mesela üniversiteye hazırlanırken de hep bir kitaptan çözersiniz. Başka bir test kitabına geçtiğinizde ters gelir. Evet. O tarz hı. şeyler. Öyle bir internet yarışmaları düzenledik. Sonra bu internet yarışmalarındaki cevap isteme sisteminde dedik niye Antalya'da yapmayalım. Çünkü çok uzun bir bölümdü. Hı hı. İki buçuk saate yakın süren bir bölümdü. 40 küsur tane soru vardı. Hem cevap e, okumakta kolaylık hem de bir yenilik getirmek açısından böyle bir sistem uygulandı. Katılım nasıldı Antalya'da? Antalya'da katılım... Hmm. Turist çoktu diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Yok biz pek turist göremedik. <gülüyor> yani normalde hani genelde 150 civarı insan katılır bu yarışmalara. Hani, Sudoku'ya mı genel şampiyonu? Genel şampiyon. Hı. Sudoku'ya da biraz daha hani normalde gelmeyen ülkeler Sudoku olduğu için gelir. Hani biraz artar. Ama bu genelde şeye göre de değişiyor. Ee, yarışmanın yapıldığı ülkenin diğer o bütün ülkelere olan uzaklığına da göre değişiyor. Çünkü hı. bu bütün dünyada çok sponsor bulabilen bir iş değil. Hani imkanları çok kısıtlı oluyor genelde gelenlerin. Hı hı. Antalya'da öyle bir şey yoktu yani. Yine bayağı bir gelebilen herkes gelmişti yani. Belki bir iki ülke eksikti. Bir de e, senin hem bu Antalya'da da uyguladığınız belki... Prak'ta katıldığın şampiyona da playoff'a kaldın ilk 8'e. Evet ondan Or bahsedecektim. Orada hani playoff çok heyecanlı artık turnuvanın evet. finalidir. Onun izleyiciler açısından nasıl görsel hale getiriliyor ya da nasıl bir sistem var ondan bahsedebiliriz. Yani normalde playoff'ta hani ilk 2 gün yarışmaları sonucunda ilk 8 ya da ilk 10 hani o düzenleyenin inisiyatifine kalmış. Öyle bir rakam belirlenip playoff'ları alınıyor. Bu playoff'larda hani biz iki saat boyunca insanlar soru çözerken normalde sıkılır seyredenler. Yani çünkü önlerinde çözdüğü şeyi göremezsiniz. Ee, Pırak'ta şöyle bir şey yaptılar. Ee, oturduğumuz masanın üstünde hemen bu webcam tarzı kameralar vardı ee, çözdüğümüz kağıdı çeken. O, o kağıt, e, kağıtlardan alınan görüntüleri ekrana yansıtıp seyircilere sundular. Yani bu şekilde onlar da herkesin... O anda için. ne hani Doğru mu çözüyor, yanlış mı çözüyor? Kutuların içine rakam değil, gülen, surat yapan olduğum için böyle bir şey var mı? <gülüyor> ben tabii çözer kısmında olduğum için çok göremedim ama olmaz öyle şey. <gülüyor> ben, yani. yapmadım ben yapmadım ee, diyorsun. Ben yapmadım. Seninkinden daha iyi bir derece var mı peki bugüne kadar Var, edeydiniz? var tabii. E... Türkiye'den tabii. Tabii, Hı. evet. Salih Alan'ın Bu var. sene Salih Alan yedinci oldu mesela. Daha Hı. önce... Slovakya'da Mehmet Murat Sevim'in beşinciliği var yanlış hatırlamıyorsam. Asıl Dünya Zekanları Şampiyonası'nda Mehmet Murat Sevim'in ikinciliği var. Hı hı. Sudoku alanında en iyi yine o beşincilik derecesiyle. Evet, aslında e, Türkiye bu açıdan başarılı ülkeler e, arasında yer alıyor. E, evet son yıllarda özellikle. yani tabii Türkiye bu şampiyonlara 18 senedir katılıyor. İlk Dünya Zekanları Şampiyonası düzenlendiğinden beri. Gittikçe artan bir şey var yani. Genç nesil yetişiyor. Yani eskiler de tabii ki çok iyiydi ama çok yaygın değildi. Değil, yok. Onların zamanında hı. bu kadar yaygın değildi. Hem bu kadar pratik yapma imkanları yoktu. Hı hı, kaynak yoktu belki. Evet. Peki kaynaklardan bahsedelim. Türkiye'de e, hangi kaynaklara başvurabilir bu konuyla ilgilenenler? Türkiye'de. Yani akıl oyunları genel olarak akıl oyunlarıyla ilgili bizim iki ayda bir çıkardığımız akıl oyunları dergisi var. Hı hı. Sudoku ile ilgili tabii daha çok kaynak var yani hani gazeteler bile her gün veriyorlar. Yine bizim iki ayda bir yayınlanan Sudoku ve Ötesi dergimiz var. Sudoku, Sudoku ve Türevleri diye bir kitabınız var mı? Zamanın evet zamanında. kitap Sudoku asıl klasik Sudoku kitabı da var akıl oyunlarının ama bu biz benim getirdiğim sudoku ve türevleri Serkan Yonekli ile beraber hazırladığımız biraz daha böyle hani sudoku çözmekten sıkılmış artık bana daha zor bir şeyler verin. Daha diğerler için. Daha fazla sudoku diyenler evet, için. Evet, sudoku'nun değişik çeşitlerini içeriyor. Hanım. Ee, ilgilenenler için yine bizimle paylaşırsan eğer kitapların tam isimlerini, linklerini hı hı. web sitemizde oyun için oyunda oyunincindeoyun.com'da paylaşabiliriz. Tabii tabii. Oyun oyun paylaşabiliriz. Tabii. Gülce geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Çalışmalarınızda Türk Beyin Takımı olarak ve Stok Takımı olarak bundan sonrası için de başarılar. Sağ olun. Ee, bu hafta burada bitiriyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Oyun içinde Oyun